Bismillahirrahmanirrahim. Bu meclis aç konuşumuz mühtemelenler ahirete hazırlık yapmak, ahirete dünyadan bir şey göndermek. İnsan bu dünyada kalıcı değil, geçici. Buraya kadar insanlar eşit, herkes inanılmayan da. Ancak ölümden sonrası işte o imanı mesele var. Allah Teala buyuruyor haşi süresinde Bismillahirrahmanirrahim. ey müminler mülan buyuruyor. Ya eyül amenü takullah buradaki ya ey uyarı. Yani, tabi insanları genelde, gafet tol insanları genelde. Aldır insan bu dünyaya tabi. İşe, güce der ki aldır insan. Mevlam burası yâ-i hitâbile ey müminler ittekullâhe allah Teala'dan korkun. Mevlam yapıyor Kimler? ey müminler iman edenler inanmayan Allah korusun zaten koyu katı gaflette Allah korusun yani gerçekten çok zor durumları peki neye inanmıyorsun seni kim yarattı merhamunca bize böyle buyuruyor ey müminler Allah Teala'dan korkun. Peki korkmak iyi bir şey mi acaba? Derler ya işte fazla korkutma iyi değildir falan derler bazen. Korku iyi değil muhteremler. Yalnız Allah korkuttuğunu aynen Allah aşkı gibi insanın bunun faydası var işte. Bir insan Allah'tan başta bir şeylerden korkarsa korkarsa o kişiye bunun zararı var korkunun. Ama Allah korkuyla diye Allah aşkı muhabbeti gibi onun bir tadı feizi var. İşte evliya makamının bir derece makamı da bir basamağı da Allah korkusudur. Uyanan bir salih mümin kul öyle bir makama gelir ki kişi orada Allah-u Teala'yı tam bilir, kesin bilir. Allah Ekber ve Büyüktü Mevlam. O kişiler Allah korkusu başlar. Başlar ama nasıl korku bu? Azamet korkusu, bir sevgi korkusu olur. Bence. Peki sonra insan ne yapacak şimdi? Kişi buraya geldi diyelim. Mevlamız buyuruyor, Vel tenudur. Nazar etsin, İblette baksın Düşünürsün tefekkür etsin Kim? Nefsün Bütün nefisler Buradaki nefisler amaç insanlar, Mükellef olan insanlar Yani aklı olan Ne kadar insan varsa Bütün insanlar düşünsünler ibrette baksınlar Niye bakacak insanlar Ma kaddemet Ligadin ma ismi mevsul dönüyor buna. El-liti anlamında, anlamında öyle işlere baksınlar ki kaddeme buradan takdim ettiler, gönderdiler. Ligadin yarın için. işte demek ki Allah korkusunun sonucu buraya geliyor. Çünkü kul biliyor ki Allah tarafından mahşerde sorguya çekilecek. Bu olacak muhteremdir. İnansın, inanmasın bu olacak. Her sabah güneş doğduğu gibi, her akşam gece geldiği gibi muhteremdir. Böyle yaz meclimler geldiği gibi bu bir devarandır yani böyle. Bütün yıldızların bir devreti, yörüngeleri vardır. Hep bunlar hesab ileridir milim ilimine. İşte bu devran tamamlandı mı kıyamet yapacak muhteremler. Güneşin dönüşü hesapla bilinebiliyor. Ay da aşağı yukarı biliniyor. Dünyanın zaten beri biliniyor. Ama galaksiler de var böyle. Yedi kalıp göklerde. Bütün bunların bir dönüşü var. Bir de arş alanın bir devranı olacak. Bir de dönümü olacak yörüngesinde. Bu devran dönülmüş, tamamlandı mı? kıyamet kopacak mı? Ama bunun hesabını yani Allah Teala biliyor. Muhtemelen. O gün gelecek. İşte Mevlan buyuruyor, Her ne mükellef düşünürsün kendi kendini karşısına alsın, insan kendi hesabını görsün, muhasebesini yapsın. Acaba kişi bulunduğu yaşına göre Ahirete neler neler gönderdi acaba? Bir de oradan bakalım şimdi. Yani birden mahşerden dünya bakalım şimdi. Bu dünyadan bakış ahirete. Yani buradan bakacağız acaba mahşere ahirete buna ne gönderdik? Şimdi bir de kendimizi hayalen mahşerde bulalım. Oradayız, öyle kabul edelim. Bir de oradan bakalım. Mevlamız buyuruyor, âlimin soruyor ay ayet 30'da, sevillâh, yevme, işte o günü, o mahşer günü, tecidü bulacak. küllü nefsin ve amilet. Bütün nefisler dünyada ne amel ettiyse onu orada bulacak. min hayr muhtara. Önce Mevlam bize burada hayırdan bahsediyor. Yani kişi dünyada iken dünya hayatında iken hayırlı amellerden namaz, oruç her neyse insan buradan hayır ne yaptıysa bir zerresi kaybolmaksızın bunu hepsine mahşerde hazır bulacak. Hazır olacak. Mesela bir kişi şöyle meraklı bir insan diyelim bahçesi var bahçesine değişik çiçek tohumları atıyor bazı sebze tohumları falan atıyor vakti gelince bahçesine ne ektiyse onlar çıkıyor onları buluyor muhtemelen yani gerçekten şey görünmüyor toprak eşiliyor toprak çapalıyor, belliyor, kaz kazıyor içine atıyor tohumları karmaşık karmaşık tohumlar ama vakti gelince bakıyorsun ki onlar öyle ufacık tohum değil onlar. Zere değil onlar böyle. Kimi ağaç oluyor, kimi şiçek oluyor, kimi istediğim meyve oluyor. Demek ki bunun gibi insanlar bu dünyadan ayete ne gönderirsek buradan, ne gönderirsek hem de gönderdiğimiz kadar da küçük kalmıyor. En aşağı 10 katı büyüme koşulu ile 700 katına kadar Hatta bazıları bunu da aşıyor. Öyle büyüye büyüyor. Oradan nurani şekiller alacaklar. Tabi o zaman insan ne yapacak mahşerde? Ee, en büyük sevinç işte orada. En büyük şükür orada. Kim öyle buyuruyor. Bismillah. Bücuhin yevmi izin <gülüyor> naimetün lise'i ha ki cennetin ahliye. Bak. O gün yüzler gülecek. Maaşlara geldiği zamanlar amel defteri alacak. Yaptığı her bir amelini görecek. Görecek böyle. Onları görünce o kadar güzel güzel ameller o kadar rengarenk güzel nurlar ameller büyük büyük onları görünce kişinin yüzü gülecek sevinecek. Allah'a da şükredecek edecek orada. Ama her şeyin bir tabi Zıttı da var ya. böyle onu buyuruyor. Ve me amilet min sü. Bir de insan dünyada kötü ne amel yaptıysa onu da orada hazır bulacak. Allah korusun. Hayvan şeklinde ateş şeklinde neyse kişi orada onlara da orada hazır bulacak. Yaptığı kötü amellerini de. Ağzından çıktığı her kötü söz İçtiği alkolün her bir damlası, o kuma aldığı paranın her bir meteli kuruşu, orada geçen zamanı, kişiden bir harama bakışı, hanımın kızın kendine bir saçını kılını göstermesi, kaçırdığı bir namazın günahları, onunla kişi o da her birini de hazır görecek. Hatta, aslında muhteremler, bunlar dünyada görülüyor da, biz farkında değiliz, farkında değiliz. İnsanın gönlü, insanın gönlü alemi gayba bakıyor. Yani insanın gönül dediğimiz kalp başka muhteremler. Kalp bir et parçası maddedir o. Onun içinde bir duygu vardır. Buna gönül deniyor, gönül. İşte insanın özü orada. İnsanın özü orada. Bir kişinin gönlü bir şey istemedi mi beden onu yapamaz. Ne diyor kişi? Efendim gönlüm istemiyor diyor bak. Gönlüm gitmiyor diye bak. İşte. Akıl hepsi durur o zaman böyle. İşte insanın gönlü ahiret aleminin bir parçası insanın gönlü. Oraya o haline kapılar açılır. Bir insan dünyadayken bile Allah zatı için güzel ameller yapınca o kişinin gönlü daha dünyadayken nurlanmaya başlar gönül. Gönül genişlemeye başlar. Gönül rahatlar, huzur bulur, gönül tatmin olur. Bir insan Allah korusun dünyadayken daha kötü amel yani kul insan günah işleyince her günah kalbinde kalkan nokta olur. Kalbinde zulümat olur. Kalbinde darlık sıkıntı bunalım olur bak muhtemelenler. Olur. Böyle kişi var. Dünyayı aşağı ünlere sahip dünyada futbolda şurada burada mesela. Parada, servette, siyasette, e, ticarette Kişi dünya aşan ünlere sahip, o kadar ünlü her imkanları var. Bakıyorsun, intihara kalkışıyor ya da intihar ediyor. Neden? Gönül gönül daralmış, gönül bunalmış. Ona dünya dar gölü, sıkıyor dünya. İmkanları var. Belki özel uçağı da var. Havada uçar, özel yatı var belki de ama bakımı teremler, bu kesin bir gerçek bu, o kişinin dünyada amelleri kötü ise, harama aşırı işliyorsa, onun gönlü bir canavar ini gibi oluyor. Vahşet oluyor, dar oluyor, bunalıyor. Artık tatminsizlikten patlıyor, intihara teşebbüste bulunuyor, ya da intihar ediyor kişi. İkincisi, nasıl ki gönüllerimiz iyi amellerle açığı nurlanıyorsa, genişliyorsa işte ikincisi kabirlerimiz de muhteremler bir insan kabire konduğu zamanda nasıl olacak kabir? bir Arap alim şöyle buyuruyor, şiir şeklinde vel kabru sandukul amel vel kabru sandukul amel buyuruyor, kabir amel sandığı İnsan dünyadayken nasıl o gönül nurlanıyor, açılıyor, genişliyorsa o günü tatmin olup huzur buluyorsa işte iyi kişinin kabirde öyle genişleyecek, genişleyecek, cennet bahçesine dönüşecek. O kişi kabrine konduğu zaman ne yapacak? İlk işi şey olacak. Kişi böyle kabrine konulduğu tabi cevabını çabuk süre verebildi meleklere ilk işi şey olacak. Ya Rabbi, ne olur Allah'ım bana izin ver de dünyaya gideyim de ehlime, yakınlarıma bu durumu vereyim, müjde vereyim onlar diyecek. O bak seyineceğim. İşte ikincisi bu. Tabi Allah korusun. Eğer amelleri kötü ise haram günah işleyen kişi ise, onun da nasıl dünyada gönlü dar, gönlü bunanın sıkıntı ise onda kabri dar olacak, onu sıkacak, sıkacak, sıkacak, azap olacak. Yok kişinin kötü amelleri, kötü şekillerde onu azap edecekler. Üçüncüsü işte mahşerde olacak. Mahşerde, kişiye amel defterine alınca ne yapacak? Nasıl ki bir çocuk, mesela dip alır, kardeşi alır çocuk da, iyi not almış, sınırına geçmiş, Koşar koşarak sevinir yani. Bakın karname diye bakın. Sevinir. işte orada öyle oyuklar. Kişi bakacak amma defter elhamdülillah. Cebu çok görünce o da senin koşacak. Şimdi Mevlana bu rivayeti keremesinde Âlime suresi ayet 30'da ve ma amilet min Bir kişi de mahşerde kötü amel buradan göndermişse onlar orada hepsini hazır görecek, bulacak. Teveddüh. İstecek ki mahşerde levenle beni bennehü emeden be'idâ. Ah diyecek. Kendi amelinden kişi orada kendi korkacak. Bakın, Allah böyle bulunuyor. Mahşerde. Dünyada yaptığı kötü amelinden kişi korkacak. Kimin nasıl bir şekilde alacak amelleri? Korkunç olacaklar. Olacaklar. Kişiden korkacak. Ah diyecek. Bundan uzak kaçabilsem, kaçabilsem diyecek. Tabi orada. Kaçım ki olmayacak orada. İşte böyle birey bizlere yani ev kullarım buna göre dünyada çalışın, çabalayın mahşerde mezarda Neyi bulmak istiyorsanız... ...onu buradan gönderin. Böyle muhteremler. E peki zor mu acaba... ...Allah'a kulluk etmek zor mu acaba? E i̇şimiz var tabi... ...gücümüz var, şunlar bunlar var. Ya muhterem cemaatimiz... ...bakınız değil mi ya? Yalnız namaz kılarken... ...tabi kişinin namaza... ...bağlanması gerekiyor namaz kılarken. İnsan yatandan ...kalkacak icabında işinden kopacak bir namazda ama namazın dışında kişi sevap kazanması için işinden ayrılması gerekmiyor ki hem işini yap hem yoluna yürü hem arabanı kullan hem de ne yapacaksın Allah-u zikredersin işte La ilahe illallah La ilahe illallah Emir olun bu bu zikrin semeresi yani neticesi hemen daha dünyada belli olur hemen belli olur efendim. gönül ondan zevk almaya tat almaya başlar gönül ondan efendim. arabanda bizi dinleyeceğine efendim ona buna baş solda bu yanlış yaptı ona buna kızacağımıza ne yapalım arabaya giderken otobüste işimizi yaparken iş yerinde boş olduğumuz zamanlar Allah'ta zikreder güzel Mevlamızı. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Bak. Acaba kaç tane söyledik ama sayı ne kadar? Bize ne on sayından? Onun görevi memuru var. Sağdaki mele bak. Onun görevi muhtemelen de. Başka ne işi var onun me meleğin? Onun görevi o işte. O sayıya bunları. Yazıyor bunları o böyle. 70 mi? 80 mi? 96 mi? 97 mi? Yazıyor bunlar Buraya yazılıyor bunlar. Mesela kişi tarlasına budi ekiyor. Acaba insan tarlasına kaç tane budi attı? İnsan bunun farkında mı? Var mı sayan? Hiçbir sayan yok. Ama kişi tarlasına kaç tane budi attıysa o kadar çıkıyor muhtemelen. Mısama gerek yok bunu şekilde böylece. İşte sıhhat da bu şekilde böylece. İşte, böyle. Otururken, yolda, işinde, gücünde, şey yaparken yaparken tabi bunun dışında başka ibadet de ibadetler daha var. Mesela bir kişi bir Müslümanla karşılaştı. Ona selam verir. Esselamu aleyküm bak. Ve aleykümselam. İşte o sana sevabı. Der. Yolda giderken baktık ki yolda bir taş parçası var. Bir Müslümana zarar verebilir. Bir pislik bir şey var yola. Kişini alıp kenara koyar. Bak. Hem da onun sevabı var böylece. Hatta yolda giderken bir yabancı. Gideceği ne bilmiyor. Ona biraz yardımcı olsak, eğer anlatamayacaksa, gidecek bir karışıksa, vakti müsaitse, onunla ilgilensek, onu bir aşlara götürsek, karşıdan göstersek, her adamın Bir insan bir amayı, körü yolda gidiyor sabahı ama çıkmış, mebür çıkmış kişi. Ama korku, zor mu falan yürüyor. İnsan bunun koluna girse insan bununla biraz yürürse Bakın her adımına his bile seyir muhtemelen Yani sevabı çok sevap çok Arkadaşımız konuşurken Onunla oradan buradan Boş konuşacağımıza Erkek kadın tabi Biraz Allah'ın dinden bahsetsek Ahiretten bahsetsek Bir mesela bahsetsek Bu da nedir Hep hissi biliyor oluyor bunlar He bunlar bak yazıyor benziyor. Öyle silahlar var ki hiç farkında bile olmayız bizler. Farkında bile olmayız. Ama bazı, Allah katında çok büyüktür. Böyle, çok büyüktür. Büyükler bunlar bu şekilde. Hem <Gülüyor> Evlamız görüyor muhteremler Allah-u Teala'yı Unutmamak için. Vela tekûnü kellezine nesullâhe. Vela <gülüyor> tekûnü sakın sakın olmayın. Kimler gibi? Kellezine nesullâhe. Allah-u unutanlar gibi olmayın. Mevla abl bak. En kötü şey Allah'ı unutmak gaflet, gaflet böyle. Kalbin pastanması, kalbin duyarsızlığı, manevi açıdan kalbin duyarsızlığı, kalbin pastlanması, işte Allah korusun, bir mesela Allah'ı unutursa, Allah'tan gafil olursa, o kişinin kalbi pastanır, kararır, o kalp duyarsız olur. O kişi o kalbi ile Namaz kılsa namazdan zevk alamaz işte ama. Alamaz namaz. böyle. Yani camiye e, gelse bile emekli olmuştu artık, ...işi gücü kalmamıştır. E, Başkiye de yakışmıyor pek. Evinde hanım kovuyor, gelinin evini kovuyor bakam bab dere baba, baba camide bakam diyorlar. Yakışmıyor başka bir şeye. Camiye gelse bile cami dışında oturur, oturur, oturur hava güzel işte. Ezan okunca hemen girmez gene. Hele Ezan bilsin bakalım der. Yani bir dakika daha geç gireyim camiye diye. Neden cami sıkar kendisi Cami yabancı bak. Gönül uyum sağlayamıyor. Eylülullah katında bu çok önemli, çok önemli muhtemelen. Yani bir kişinin gönlü, Allah korusun camiye uyum sağlayamıyorsa, o kişinin gönlü camide sıkılıyorsa... Bu çok ama çok kötü bir şey. Hepimiz bunu kendimizde deneyelim. Kendimiz deneyelim bu şekilde. Öyle kişi demek ki Allah korusun. Bakın başka artık gidemiyor. Camiye geliyor ama mümkün olduğu kadar en son camiye girer. Çıkışta da en önce camiden çıkar. Hemen camiden çıkar. İşi mi var? Yok. Yeter ki adım dışarı atsın. Orada dikili durur kapıda. Konuşur orada böyle. Konuşur ama cami sıkıyor. İşte ölçü bak kutu O kişi gafil Allah korusun. Böyle. Camiye uyum sağlayamıyorsa işi kötü Allah korusun. Mevla i̇şte bürüyor sakın Allah-u Teala'yı unutanlar gibi olmayın. Unutmayın Allah-u Teala'yı. Kul Allah'tan kopmayacak. O benim Rabbim diyecek. Allah'ın da sürekli rahmeti, feyzi ona akacak. Akacak mı? Gönüle verecek. Akacak. Bir bağlantı irtibat olacak. İşte kul gerçek kul bu işte Mustafa verecek. Mevlaya bağlı bu şekilde. Tam böyle kulun namazı da başka, Kur'an okuması başka, camide oturması başka, böyle maneviyete gitmesi başka oluyor. deki bir insan Allah'ı unutsa ne olacak? Mevlan diyor ki en Allah o kula kendisi unutturuyor. Kul dafara okul kendinde unutuyor. Kul kendine gafil oluyor. Bak kul demek okul ne yapıyor? Okul kendisinden de gafil oluyor. Nasıl gafil oluyor? Allah korusun. Yoldan çıkmış, fena patlamış araç gibi. okul böyle ser seri bir şekilde dolaşır. Şaşkınca olur. Nereden geldi? Beni kim yarattı? Ne hocam? Ne beni Rabbim yarattı? Bu soru onun içinden gelmez. Sanki hep bu dünyadaymış. Hep bu dünyadaymış sanki böyle. Hep böyle burada kalacakmış gibi diyen sarılır haramı, günahı, şunlara, bunlara, baş vakitleri böyle Allah'ın boşa geçer, böyle gider. Ülâike hümül fasikun. İşte onlar fasıklardır Mevla buyuruyor. Bir gün bir aşıkın biri, Allah'a aşık, hak aşkın biri gece uyuyamamış evinde aşk yakıyor kendisini aşk bir sevgi vardır. Muhabbe denir. Bu ayrı aşk ayrı muhtemelen. Aşk ateş. O kişinin böyle kalbi yanar yanar. İçi Allah'a da yanar böylece. O kişinin ruhu kalıbına bile sığmaz böyle. Kalbına sığmaz böyle. Yani ruh kalıbından fırlayacak. Nasıl ki ısınan gazlar genişliyorlar. Hatta bazı gazlar ısınınca kalbini parçalıyorlar genişleyince. İşte öyle insanlar vardır ki... Hak aşıkıdır. Aşk onu yakar yakar... Onun ruhu kalıbına sığmaz. Allah'a da yanar böyle şey. Böyle bir aşık... Bir gece... Evinde duramıyor. Yanıyor. Yanıyor. Çıkıyor dışarıya gece. Eski tabii tabi gece hayatı yok. Şehirlerde. Üçlü bir şey yok. Her taraf karanlık. Bu gezerken... Okudum ayeti okuyor, önce ayeti okuyor. Yani ey müminler, Allah'tan korkun. Her ne biz baksın bakalım, yarın iş öğrene gönderdi? Bu ayeti okuyor, seçti ama yol okurken. Bir de bakıyor, bir evin birinden bir ses geliyor. Allah de çekiyor böyle. Bir tek bir defa Allah de bir ses geliyor, ses kesiliyor ama. Şimdi eve bakıyor bakıyor, eve yaklaşıyor. Acaba tekrar bir şey ses girerim diye tekrar ses gelmiyor. Eve giremiyor gece, çekiniyor. Ama evi belliyor. Ben de sabahtan buraya geleyim. Demek ki burada uyumayan bir aşık var burada diyor. Ben buraya sabah geleyim diyor. Sabah mazaklıktan sonra dolaşıyor etrafında evi buluyor. Bir de bakıyor ki Evinin önünde bir kalabalık var. Evinin kalabalık. Ama insanlar bakıyor, gözleri hüzünlü. tasalı gözleri. Geliyor, diyor burada ne var? Hayrola? Diyorlar burada bir genç vardı. Bir anneciği vardı. O da bekardı. Babası yoktu. Bu gece vefat etmiş. Vefat etmiş. Onun canına geldik. Peki burada başta genç oturan var mı? Yok. Bir genç var, bir annesi vardı. Bu da bu sefer... İçeri giriyor, bakıyor genci görüyor, gen sap sarın nur olmuş dur, gencin yüzü gülümseye ama böyle, o gözü açık, gözleri gülümsüyor. o kadar tatlı nurlu bir genç. Orada annesine diye başal dileyim diyor annesine, gide teyzeciğim, Allah sabırlar versin işte derken, ah yavrum ah diyor, benim evladım çok Allah aşıkıydı, hak aşıkıydı. Allah deyince yanar yanardı böyle diyor. Bu gece diyor birisi diyor, bir ayet-i kerime okudu yolda, onu duyunca diyor, Allah diye bağırdı canı gitti diyor. Ben yarım böyle ölü öldü diyor. Şimdi bu korkuyor. Ayeti ben okudum, kendi kendine ayeti ben okudum diyor. Demek ölüme ben sebep oldum. Bir annecik kalmış, annesi ağlıyor. Acaba ben halim ne olacak şimdi ben hiç? O kadar üzülüyor. Hiç olmazsa bu günahımı biraz telafi edeyim diye çok koşuyor. Mezarına, kazmasına, tahtasına, her şeyine koşuyor böyle. Yağ namazı kılıyor, mezara gidiyorlar, mezara gömülüyor, mezar başına baştan kalıyor, hep orada eğleniyor. Ama hep üzgün, ölümüne ben seyahat oldum. Acaba günahımı girdim diye. Evine gidiyor tabi gece, evinde gene böyle tefekkürdeyken duvara yaslanmış, uykuya dalıyor. Tam uykuya dalıyor. Uyku yönek arasında. karşıda o genci görüyor. O genci karşısına görüyor. Ah yine çok güler yüzlü, sevginin daha nurlu. Genci görüyor. Şöyle bakıyor. E, sen, kim, benim yani, sen kimsin sanki? Tanımadığın gibi. İşte bugün gelin cinazeme diyor. O genç benim diyor. Peki ne oldu? Nasılsın durumu diyor. Nasıl o alem diyor. Allah şükür diyor. Şehit olarak öldüm ben diyor. Şehit olarak öldüm diyor. ...bana ne kabir sual var... ...ne kabir beklemek var bana... ...serbestlemen diyor... ...seni ziyarete geldim... ...peki ama de benim halim ne olacak diyor... ...ben ayet okudum, sebeb oldum diyor... ...ne olacak... ...sen diyor benim şehit olmamı sebeb olduğu için... ...Allah sana... ...bir müsebbi Allah sana da verdi bu evri... ...o zaman tabi hemen seviniyor... uyanıyor bakıyor tabi... ...göremiyor... Bana ...saratsız bir mezana gidiyor... ...o hale geliyor ki onunla mesela bağlantı kurabiliyor, onunla kardeşlik oluyor muhteremler. Tabi Allah yolunda böylece sevme, Allah yolunda böyle ölme muhteremler. İşte Mevlam buyuruyor, Allah'tan gafil olmayın. O güzel Mevlayı anın. Anın Mevlayı böylece. Ona ihsan etmeyin, günah işlemeyin. Ülaikevmül fâsikûn İşte Allah unutanlar gaflete kalanlar onlar fasıklardır böyle fasıklardır. Arkada Mevlam şöyle bir cira buyuruyor Cennet ve cehennem eylakında Bismillah La yestevi esâbün nârı ve esâbün cennet La yestevi değildir. Eşit değildir. Eşit değildir. eshab cehennem ehli. Ve cennet cennet ehli. İkisi tabi bunlar bir değildir Mevla. Biri. Eşit değil bunlar Mevla. Aralarında sonsuz bir fark var. arla fark var. Ehli cennet ehli cennem. eshab cenneti işte hesabı cennet, er cennet, hum onlar nedir onlar? Elfaizu, fevzi bulanlar ancak hesabı cennettir. Feviz hem kurtuluş hem de ümitlerine kavuşma. Bir insan yalnız kurtulmakla mutlu olamayacak kişi. Tamam insan kıl payı trafikten kurtuluyor. Efendim işte kazadan kurtuluyor, düşmandan kurtuluyor, ama insan mutlu olamıyor tabi gene Nedir bu mutluluk? İnsan yaradıldığı hayatına kavuşunca o zaman başlıyor mutluluk muhteremler. Bir insan ne zaman ki yaradıldığı hayat amacına kavuşur, kavuşur. Bu nerede olacak? Ancak inşallah cennete muhteremler, cennete. Yani bir insan cennete girmedikçe dünyada hayaller kurar, ümit terbestler, basamak basamak çıkar çıkar, madde olarak çıkar çıkar çıkar, aşağıdan bakar, hele şuraya bir çıksam, şu makamı bir gelsem, şu işim olsa, işte elim olsa, eşyam olsa, borcumu ödersem, kişi böyle hayaller kurar kurar, ama hayal ettiği o basamağa çıkar, bakar yine hiçbir şey yok böyle. Gene boş, dünya gene boş, boş muhtemelen. Boş. İnsanı ancak cennet tatmini eder muzafferler. Neden mi? Her yaratılan varlık yaratılış amacına kavuşmayınca tatmin olamıyor derim. Bunun için Tavuk ne olacak tavuk? kümeste kapalı kümesde. tavuğun bedenine oranla kümes belki binler kat daha büyük de olsa ama tavuk genelde sıkılır. Ne ki tavuk böyle bahçeye çıkar, otlar, çöplüğe gider, eşitlenir. Onun için yardımış. O zaman tavuk tatmin olur böyle. Oradan bir şey alır, oradan bir şey alır, eşitlenir, oradan bir ot alır, bir atlar, bir oynar böyle. O zaman tatmin olur muhtemelen. Kuzu da böyle çevre çıkınca. Ördek de, ördek yavrusu da ancak suya batak dalın tatmin oluyor. Benziyor. Bir ördek yavrusu kümesle doğsa, olsa, kümeste en güzel yemlerle beslense, kümes ne kadar modern, kümesle de olsa, ördekler orada tatmin olamaz. Ne ki bir pis olsun böyle hatta böyle, çamur da olsa, ördekler bir daldı mı, oh, onun için yardımış, tatmin olamaz. Bir de o bataktan bir de böcek hoca bulup gidip onu yuttu mu onu? Tamamca kavuşu bu şekilde bence. İnsan ne istiyor Mustehcen? İnsan ne istiyor? Herkes kendisine baksın. Ne istiyor insan? Emiyorum Mustehcenler. İnsan ancak insan cennet istedi, cennet istedi insan böyle. Cennet böyle. İnsana başka bir şey tatmin edemiyor, edemiyor insana bence. İnsan ne istiyor? Önce ölüm olmasa. Ölümsüz bir yaşam olsa, öyle bir hayat olsa, öyle bir alem olsa, insana bu duygu var. Allah bir duygu vermiş. Neye vermiş? Öyle bir vatan var işte mutlaka. Öyle bir yer var Ama dünyana değil işte. ölümsü Ölümsüz bir yer var vatan var. İnsan ne istiyor? İnsan yaşlanmasa, insan ihtiyarlamasa. Gençlik tabii güzel, değil mi? Genç, zindelik, güzellik, canlılık, hareketlilik, hayat dolu... ...hep devam etse bu şekilde, hep devam etse... ...ama dünyada mümkün değil muhtemelen ...dünyada mümkün değil böyle Kişi tıp profesörü de olsan... ...dünyanın süper gücünün başkanı da olsan... ...insan mutlaka yaşlanacak mutlaka. Saçlar ...saçları düşecek böyle... ...organlar zayıflayacak... bizim dermana gidecek... Delin bükülecek, kan vurulacak, dişi dökülecek insan dünyada yaşlanma bakın önlenemiyor. Önlenemiyor. Önlenemeyecek bu taraf. Önlenemeyip İnsan ne istiyor? Hiç hasta diye diyelim bir şey olmasa. İnsan hiç hasta olmasa. Ay dişim vardı, gözüm vardı, midem vardı. Hele bir de bazı hastalıklar var. Şöyle öldürücü hastalıklar var. Aman hastalık olmasın. İnsan yapıyor, korku insan daha. Korkuyor insan daha. İnsan hastalığı istemiyor insan. Ama dünyada bundan da kurtulduğu yok. Ama böyle bir yer işte Bak, Cennet o da var işte böyle. İnsan daha ne istiyor Bir de huzur. Huzur insan işte böyle. Gönül sürekli huzur bulsa gönül be, Tatmin olsa gönül. Huzur bulsa gönül böyle. Gönlün geniş olmalı. Gönle daralmamalı, insan bir şey sıkılmamalı, insanı hiçbir zaman kötü haberde duymamalı. Bakın muhteşemde. Bir kişi kendi kişiliğinde şahsında ne kadar dünyada o an şimdi mutlu gibi görünse bile ama bir foks çekilir, bir telefonu çalar, eyvah filan yerde en yakını bir trafik kalazı geçirmiş. Ya muhteşemde. Hayat gitti işte böyle ya. Hayat yıkıldı gitti işte bu şekilde. İnsan ne istiyor? İnsan kötü haberde duymak istemiyor insan. Hep iyi haberler olsa, hep iyi haberler olsa dünyada mümkün değil bu. Değil muhteremler. Şimdi adı cemaatimiz öyle öyle ki böyle tıp alimleri bir kaşık suda bakınız. Bir kaşık suda milyarlarca böyle küçük mikroplar var, balıklar var bir kaşı suda milyarlarca böyle mikroplar, canlı varlıklar var. Ve şöyle buyurdu muhteremler, bunlar incelemişler bunları. Denizdeki büyük balıklar nasıl birbirine boğuşuyorlar, dibini yiyorlar. Ormandaki vahcanavarlar nasıl birbirine saldırıyor, parçalıyorlar. İnsanlar nasıl birbirine saldırıyorlar, insana savaşıyorlarsa bakınız bir kaşı sudaki o varlıklar da onlar birbirlerine saldırıyorlar mıdır? onlar böylece onlar birbirine saldırıyorlar, birbirine yiyorlar, yutuyorlar yürüyorlar, nesilleri de oluyor oluyor muhtemelen yani madde alemi böyle sürekli hareketlilik ben böyle. madde alemi böyle. burada huzur yok muhtemelen burada tatlı olamak hiç olamıyor işte insan ne için yaratılmışsa Allah insanın duygularına bunları vermiş İnsan ne istiyorsa, insanı ne tatmin ederse işte cennette onlar var. Cennet odur işte mütremin. Mevla buyuruyor. Ve cenneti humul faizun. Ancak cennet hesabı, işte fevze giden, kurtuluşa giden, mutluluğu bulan ancak eshabı cennetti müelağdı. Cennet İnşallah muhteremler Rabbim cümle nasip etse, inşallah orada muhteremler. Çünkü cennette bir de dost sahibini bulacak cennette. Dünyada birbirini sevenler orada birini bulacaklar. Oturacaklar orada karşılıklı mütekabiliğin oturup karşılıklı toplanacaklar. Halka olacaklar cennette birini sevenler. Orada insan, ne yapıyor insanlar? Dünyadaki anılarını orada konuşuyorlar kendi aralarında. Araların kendi aralarında. Bak işte bir şöyle yapmıştık biliyor musun? İşte böyle yapmıştık, böyle yapmıştık. Bu cennetin bir ayrı bir güzeli olacak bence. Sohbetler. Tabi ise evliyaların sohbetleri, sahabenin sohbetleri, peygamberlerin sohbetleri, meleklerle sohbet, hurilerle sohbet. En son tabi Cemalullah. Artık zirveyi aksa. O tabii. tabi Şimdi cennete daha girmeden mücerremler o cennet yoluna giriş var ya cennet yoluna yöneliş yöneliş ondaki zevk feyiz bile em yolun dir dünyaya şuna buna kainata değmez böyle. Cennete giriş kim öyle oluyor? Ferukun <feylikum> fil cenne ve ferukun fi's sair. Mahşer yerinde hesaplar görüldü görüldü tabi kim burada ne av göndermişsek o amelde yazılmış mizana kondu meyran buyuracak ki felukun fil cennet ayrın bakalım ehli cennet ayrın bakalım ehli cennet kim o fırkadaşına bak muhteremler ne kadar peygamber varsa hepsi orada peygamberler ne kadar sıddıklar varsa ne kadar evliya varsa her peygamberin sahabeleri ne kadar şehitler varsa ne kadar Allah'ın salih güzel kulları varsa hepsi o, o bölümde. Fil cennet muhteremdir. buraya inşallah mevlam bize buyur muhteremler. Ayrın bakalım buraya Kişi oraya gidince bakacak kişi o peygamberdeki güzellik muhteremdir. Peygamberdeki nuraniyet ondaki manevi feyiz ruhsal zevkler böyle yansıyor insanlara birbirine yansıyor böyle evliyalar, sıddıklar, sahabeler, şehitler salihler böyle, aşıklar hep orada böylece her biri birbirinden temiz ahlak son yüksek ahlak böyle. öyle insanlar onunla arasına bir girmek de yeter muhtemelence yani cenneti bırakalım o bile insan yeter ondan sonra sevkiyat başlayacak cennete Allah'ın kulları tabii bunlar sırat köprüsünü çok çabuk geçecekler sırat köprüsünü. Bazıları ışık hızıyla geçecekler ki cennete girince bunlar birbirine soracaklar. Diker ki dünyada biz Allah Teala bildirmişti, Peygamberimiz bildirmişti bir sırat köprüsü var diye, altı cehennem diye. E biz onu görmedik diyecekler soracaklar. Direkte nerede bu saat göpürüsüyor? Cehalet görmedik bunları, tabii görecekler bunlara da. Bunlar ışık hızıyla ile geçince onu fakrav varamayacaklar. Şimdi mesela şöyle bir ateş yansın, büyük bir alev yansın. Ateşin üzerinden elimize böyle çok seni geçirirsek elimiz yanmamıza bak Ama biraz yavaş yür elimizi yürütürsek yanar. Hele biraz tutsa bir tutsa birini durdursa tabi deriler yanma, deri yanma başlar muhtemelinde. İşte sırat köprüsü böyle olacak. Allah'ın böyle sevgili kulları onlar hep inşallah beraber inşallah. Onlar sırat köprüsün böyle çok ama çok seri geçecekler. Böyle işte. Şimdi cennete önüne gelindi. Cennetin kapaları kapıları şu anda kapalı. Açık değil. Kapılar. Vevla diyor ya vefutiyat eb ve fıtihat eb-vab-uha eb babın çoğulu, bab kapı demektir. Ceyhanetinin kapıları tek değil çoğu sigaste geliyor bu arada Ceyhanetinin kapıları açılacak. Sekiz tane kapı var. Herkes dünyada hangi ameli fazla işlemişse o kapıdan girecek. Mesela cihad edenlerin başka, çok namaz başka, herkeden başka diyecekler. Cennetin kapı açıldı. Çıkacak Cennetin hazinedarı ya yani oradaki meleklerin reisi, başkileri ismi Rıdvan o kapıya gelecek. Cennetin kapıları açılırken, tabi nasıl kapı bilemiyor bu teremler. İnşallah i̇şte görürüz tabi. Bilemiyoruz ama. Açılırken ne yapacak ehli cennet olanlar, müminler? Tabi böyle bakacaklar şimdi cennetin kapılarına. Cennet, cennet yani bir nevi perde açılıyor. İşte bir sürprizini var böyle. böyle. Perde açılıyor. Herkese nefesler kesilmiş. Heyecan son durukta. Herkese bakıyor böylece. Cehennete bakıyor. Açılınca kapıları gözleri kamaştıran mutluluklar. Aklı hayale sığmayan güzellikler başka bir alem. Başka bir denge düzen. Öyle bir güzellik ki ne kadar güzellik varsa hepsi orada böyle. Bir tek kötü şey yok orada böyle. Yani cennette, cennette bir tek sinek yok. Cennette bir tek mikrop yok. Orada bir tek toz yok cennette böyle. Her şeyin güzellik var cennette. Kaplı aralıklandı, yani perde açıldı. Tam müminlerin sabırsız, herkesin sabırsız. Dört kez de ruhlar böyle cezbeye gelmiş, bakıyorlar cennete girip emri gelsin. Rıdvan yani Meleklerin başlayacağını da şöyle diyecek önce. Selamün aleyküm. Önce selam verecek. Ey peygamberler, ey sıddıklar, evliya Allah, şeyhikler, salihler. Allah'ın selamı size olsun. Yani artık ebedi selamet desin artık. Tübü tüm. Buraya tayyip, pak buraya geldiniz. Güvenlikte arındınız. Buraya tertemiz geldiniz fede huluha halideyim izin verecek fede huluha buyurun cennete girin yani buyurun cennete girin Halidim hem de ebedi kalmak üzere 3 beş gün değil gezmek değil muhtemelde sayfi yeri değil halideyim ebedi kalıcı olduğunuz halde buyurun cennete girin diyecek. tabi o anda ne olacak muhteremler Tabii biz onu şu anda hayal edemeyiz böylece. Yalnız bir tek bir sesi yükselecek. tek bir ses diye. Allahu Ekber diye. Kim bilir ne kadar tabii milyarda trilyonlar olacak? O sevinçten, o sevinçten, o coşkudan bir tek bir ses Allahu Ekber diyecek böylece. Ondan sonra önce Pegamalı Sazetleri kendi girecek muhteremler. sanat Bekir, hazret Ömer, diğer sahabeleri, her peygamber önünde, übet haber girer girerlerken meleklere koşuşup insana burada kapıda karşılayacaklar melekler. Herkese melek girer, herkese melek karşılayacaklar. Allah'ın melekleri çok. Karşılayacaklar. Neye karşılıyorlar? Ne bilsin kendi barışmakamını ne bilsin burada? Başka ülke muhteremler, başka düzen, başka alem arası gelecek melekler. Melek gelip selam verecek ismiyle ehlen vesel yani hoş geldin bak bu cennete hoş geldin diye ismiyle işte Ali Efendi hanımı, şu hanım bu şey karslayacak. Gel bakalım işte senin mülkün şu arası götürecek bari. Işte. Ne kadar mülkü? Kaç metre kar acaba? Cennetin en fakir mülkü dünyanın On katı büyüklüğünde muhteremler. E bu kadar büyük olur mu? Bu kadar büyükler. Nasıl insana bir kişi verirler böylece? Muhteremler. Sekiz cennet var, Bakınız. Sekiz cennet var. Bir de cennetin büyüğü ki Mevla buyuruyor Arduhas semabatü vel ardu del Bir cennetin büyüklüğü yedi göklerde daha büyük. Yedi göklerden bakınız düşüşü, kalaşları. Ki ışık hızıyla bilinemiyor, ucu bucu bilinemiyor. Bir can bu kadar büyük böylece. Yani bir insana on tane dünyayı koştalar, üç dünyayı koştalar, şu güneş sisteminde küçük bir ceviz gibi kalmaz bu tarafa. <gülüyor> kalmaz bu şekilde Yani buradan bakınca on dünya büyüklüğü, mülk çok büyük bize gözümüzde, hayal gibi geliyor bize. Ama cennetten bakınca o küçük kalıyor böyle. Lenk küçük kalıyor, Cennetin en fakirinin mülkü diye on kat olacağı işimizdir. Küçük kalıyor. Ona göre köşk mutludur. Bir insan yıllarca gidecek koşun gezip bitiremeyecek. Hazır ben. Her şey yatakları, divanları, tahtı her şeyi böyle. Cennetin güzelliği. Cenneteki binalar böyle beton ve ahşap taş kerpiç değil. Neden olacak? Cennet Altından zümrütten, yakuntan inci mercandan. Cennet ve taşlı olacak cennetler böyle. Cennet altını, cennet yakutları, zümrütler, inci mercanlar ondan süslenmiş böyle. Yekpare olacak. Bir katında 70 daire, 70 kat olacak. Ama şeffaf olacak. Her tabi görecek muhteremden her cennette elbise verilecek. Tam bedenine göre. Sündüz ve istirbaktan. İç çamaşırı ince ipek olacak, çok şeffaf olacak. Dış çamaşırda cennet ipeği biraz daha kalın olacak. Ama tam tam bedenine göre olacak. Tam bedene göre olacak. Her şey bedene göre olacak. Bu elbisesi aradan milyarlar yıl geçecek. Ne kirlenecek, ne solacak, e bir şey olacak muhtemelen şey böyle. Efendim acaba işte elbise kalın olup insanı sıkarım mı acaba orada? Yok sıkma yok muhtemelen şey. Cennetlik hep aynı gibi olacak cennette. Enerji cenneti kendisinden. Kendisinden cennetin Her tarafı aydınlık cennette gece olmayacak böyle. Hep gününüz cennette böyle. Hep gününüz olacak. Cennette bundan dolayı zaman mefru kalkacak cennette. Yarın yok. İşte yarın yok artık. Hafta, ay, yıl bitti artık onlar böyle. Onlar bitti. da büyüğü çağından sonra ölüp oraya giren insanların da her biri erkek kadın aynı yaşta olacak. 30 yaşında olacak. Beden daha iyi olacak, daha geniş omuz olacak. Cennette bakın utrandır. Cennette tıraş olma derdi yok cennete bakınız. O da bir dert tabii ya. Sonra orada berber olur mu cennete? O da eli cennet. Niye uğraşsın senin saç sakalında? Cennette dişçi yok muhtemelen Deniz Denizli doktor yok bu şekilde böyle. Cennette tıraş olmak yok böyle. Kimsenin böyle saç uzamayacak cennete uzamayacak. Cennette tırnak kesme derdi yok cennette. Cennette balgam yok, tükürük yok, burun akıntısı yok. Cennette tuvalet yok cennette muhtemelen cennette yemeyişi var, yemeyişi var ama yenilen gıda var görünmeye renksiz tatsız gaz şeklinde işte atılacak derilerde atılacak işte. atılacak kişi bunu göremeyecek kendisi de göremeyecek görülmeyen görüntüsüz renksiz tatsız bir gaz şeklinde atacak bunları yani ki cennette o kadar yediği halde orada kilo almak da yok orada işte. kilo kaybı da yok hastalık yok Çalışmaya korkmuyor mu Her şeyi bol bol bol. Ve elham buraya gelecekse biliyor. Külü, veshebu, heniyen. Ve elham hocam. Kullarım yiyin yiyin, işin kullar, yiyin kullar berince. O cehennem ırmakları bizim buran Sakarya gibi, memle gibi öyle yerde akmıyor teremler. Etrafı çamur, çakıl baldı berince. Su yer üstünde akıyor berince. Ama cehennem ırmakları da. İşinle her bir, bir zevki olacak. Kişiye bir tat, feyiz verecek bana Verecek. E şimdi cennete girildi. Herkesin yeri hazır. Burun ne kadar göndermişse o kadar güzelleşmiş. O kadar nurlaşmış. O kadar güzelleşmiş. Aklına gelişen muhteremler bir aile varmış yaşlı karı koca. İkisi de çok ama tek vav iki tek İkisi beraber konukuyorlar, namaz koyuyorlar bu şekilde. Ama dünyaları biraz darmış dünyaları. Evleri viran, eşyaları yok. Biraz bir yanak garipmişler. Şimdi kadın tabi oraya buraya gidince, kadın bakıyor, ee, evi şu daha güzel, güzel eşyaları var, e, komşu kadınların üst başları giyimleri daha güzel. Diyor ki bir gün korasına, ne olur be diyor bak, biz çok bir yana çekiyoruz diyor. Bir gecede kalkalım diyor. Allah'a dua et diyor Allah bir yana bir mal versin. Ben de aminiyim. olmaz mı diyor? Diye ki adam Allah bizi görüyor, biliyor. Diyeceğiz bize istemeden ne verirdi o? İstemeye gerek yok, bizi görüyor, biliyor ha. diyor. Ama kanıstırıyor diyor. Ne olur dua, dua, dua et. Peki, dua et, ara bizi bir dünya mal versin diyor. Kadın da amin amin diyor. Doğru kişi kabul oluyor böylece. Kabul oluyor. Bir de aşırı bunlara dünya ama kadın esafçıların er rüyasında cenneti görüyor. Bakı cennette bir köşk. Gözleri kamaştıran Yeşil Hümet'ten, kızı Yakut'tan sarı altından in işleyen bir şey. Bakıyor köşk içerisinden bir küçük bir parça taş çıkarılmış oradan. Mücevher çıkarılmış böyle karşıdan görünüyor. Melekleri soruyor. Kim bu köş? Köş sizin köşkünüz. Peki niye oradan bir taş çıkarılmış? E, dün dua ettiniz diyor buradan Allah'tan'ı aldı sonra dünyada verdi belediye. Kadın kalk uyanıyor kolesi, aman kalk kalk ne oldu? Duayet Allah bizi gene vermesin dünyada diyor. Oraya kalsın verdi. Eksik olmasın belediye. Şimdi işte muhterem bakınız buradan kişi ne gönderiyorsa ne gönderiyorsa hepsi orada. Bir gün Pehlül Hazretleri Harun'un kardeşi kendisi hızlı hızlı gelmiş bir yerden. Sıfık bir havada, Bağdat'ta. Bunu görenler onunla alay etmek için buna takılıyorlar. Pehlül nereden geliyorsun? Cehennemden geliyorum diyor. Peki niye gittin cehenneme diyorlar alay olsun diye ateş alına gittim. Peki aldın mı diyorlar? alamadı. Niye alamadın? Deder ki bana melekler ateşin dünyana getirmen lazım buraya. Ben götürememiştim. Onun için ateş bulamadım diyor. Orada bulamadım. Bakın muhtemelenler. Cehenneme giden ateşini buradan götürüyor. Buradan götürüyor muhtemelenler. Cennet de öyle. İnsan buradan ne gönderirse bak oraya yapılıyor muhtemelenler. Yapılıyor. Şimdi herkes yerleşti. Sıra nereye geliyor muhteremler? İnsan cennete yerleşti. O güzelim cennet muhteremler. Tat, renk, koku, miskamber kokuları, nuraniyet, huzur, feiz sağlık, sağ zindelik. Hepsi yerinde böyle. senin kişi daha güzel. Şimdi sıra nereye geliyor? Yakınları aramaya sıra gelecek sonra. Yakınları. Aklına gelecek. Beni doğuran bir annem vardı. Benim bir babam da vardı ya. Oğlumuz da tabii. tabi. Şimdi annesi, annesinin annesi var tabi. Gidiyor. Oğlu, oğlun oğlu var tabi bu şekilde. Şimdi say gelecek insanların yakınlarını aramaya başlayacaklar. Peki bu arama işi biraz zahmetli mi olacak acaba? Nasıl olacak? Cennette telefon var mı? Orada bir uçak vasıtası var mı acaba? Taksim maksi. Ne var cennette? Bakınız isterse kişi orada uçarak gidecek böyle tür atta gidecek dilerse oturup divanında yattığı yerden divan ağabey gidecek böyle uçarak gidecek bana işte. hiç yorulmak yok yer çekimi yok tür atta. dilerse ışık hızdan daha hızlı da gidecek öyle gidecek tabi bulan bulacak Bulamayın da olacak muhtememde. Niye bulamayacak Allah korusun bazısı cehenneme gitmiş amaya değil mi? Mesela annesini buldu annesi cennette. Anneciğim babam yavrum babam yok burada. Onun tabi ameli yoktu. Namaz kılmadı şu bu. O cehennemde. 3 e tane 4 tane evladı var. ikisini birini buldu öbürlerini tabi bulamadı. Bulamadı. Peki sonra ne olacak muhtememler? Kişi buradan kedir duyacak mı? Allah bunu doyurmayacak bak doyurmayacak muhtelemde doyurmayacak böylece. Her şey dünyada bir örneği var bakın. bir örneği var. Bir kuş önce yuva yapar, oraya yumurtlar. Yumurtlar. Sonra taymuru üzerine oturuyor, yatar şey yapar, derken yumurtadan yavrusu çıkar. Kuş yükselte yuvada yeni çıkan yavru kuş ne işini ne yapacak bu? Allah onun annesine bir duygu veriyor. Bakarız. Ana kuş gider, yavrusunun yiyeceğini bilir, onun yiyeceği küçücükten böyle alır, bitiri ağzını verir. biraz su bitir ağzını akıtı verir. Ne kadar bunu bakar? Ta ki yavrusunu uçuruncaya kadar. Yavrusunu uçurur, biraz daha kollar, yavrusu uşurmaya başladı mı bırakır onu. Unutur onu. Unutur onu. Hatta bakın tavuklar bile, kürkük bir tavuk bile yumurtasına yatar. Böyle. Zavallı böyle zayıflar, kurur, aç kalır, sus kalır icabında. Bana kanat onları de devşirir, böyle altını üstüne getirir, sıktığını ortama evcille onlara vereceğe. Yumurtan yavruları pişter çıkar. çıkar. Bunları gezdirir, korur, kiri karşı kendini stifer eder, saldırıcı abındaki tavuk onları ölü gözü gibi korur. Ama çıkardığı yavrulara piştleri kendi kendine yeteli olduğu anda onlara bırakır böyle. Hatta yana geçtiler, gatalar onlar ota. Unutur onları böyle. Allah unuturuyor. O ana kuş ana rahat etmesi için. İşte cennette bak böyle olacak muhteremler. Böyle olacak böyle. Cennette de kim kimi bulmuşsa evladını ana baba kardeşler yakında kim bulmuşsa onlara tatmin olacak, ceh cehennemde kan Allah onu unutturacak böylece. Unutmazsa, tabi dert Allah korusuna böylece. İşte muhteremler, tabi cennet ve ne kadar anlatsak, anlatamayız muhteremde. Aciz yani muhteremler. Anlatamayız tabi onu, anlatamayız. İnşallah dua edelim. Ve nasip ettiğimiz bizi inşallah, girmeyi inşallah. Lillahi Teala Fatiha.